Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden Cuma ve her Cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Adana yumurtalık su gözü kumsalında yapılması planlanan unutlu kömürlü termik santral projesinin iptali için Change.org Taksim Adana'ya temiz hava adresinde kampanya başlatan Doğu Akdeniz Çevre Platformu 20 Ekim'de yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemede şu ifadeleri yer veriliyor. Geçtiğimiz hafta Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi 15. Taraflar Toplantısına ev sahipliği yapan Çin'den ve liderlerden ulusal mevzuatlara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olan Hunutlu İthal Kömürlü Termik Santrali inşaatının durdurulmasına talep ettik. Yerel ve ulusal çevre kuruluşları olarak bir açıklama yayınladık. Çin'in Adana'da Yeşil Deniz Kaplumbağası yuvalama alanına kömürlü termik santral inşa ettiğini hatırlattık. Gündeme geldiği ilk günden itibaren projenin yeşil deniz kaplumbağaları için ekolojik yıkıma neden olacağını belirttik. Kamuya raporlar sunduk. Finansman sağlayan Çin bankalarına gönderilen mektuplar aracılığı santralin durdurulmasına talep ettik. Bu talebimize yaklaşık 110 bin kişi imzasıyla destek oldu. Kamuya açık verilere göre santralin yapıldığı yeşil deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki önemli yumurtlama alanlarından olan Su Gözü Kumsalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin genelgeye göre korunması gereken önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri. COP 15'te bir araya gelen liderlerden Çin'in taraf olduğu Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi'nin 8D, 8K ve 14C maddeleriyle Bern Sözleşmesi'nin 6. ve 8. maddelerine aykırı olan Hunutlu İtal Kömürlü Termik Santral'in durdurulmasını ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde tehlike altında olan Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın uluslararası sözleşmeler çerçevesinde korunması için harekete geçmelerini istiyoruz demiş kampanyada. Change.org Taksim Adana'ya temiz hava adresinde sürüyor. Edirne'nin Uzun Köprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde verimli ve yeşil alan üzerine organize sanayi bölgesi yapılması planlarına karşı başlatılan kampanyadan güzel bir haber geldi. Kavacık Organize Sanayi Bölgesi projesini yürütülmesi durdurma kararı çıktı. change.org taksim Kavacık Köprüsü adresinde Yasin Gökmen tarafından başlatılan kampanyayı bine yakın kişi imzalamıştı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde yurttaşlar uzun süredir projeye karşı hukuk mücadelesi sürdürüyordu. Ağustos ayında yapılması planlanan Kavacık Organize Sanayi Bölgesi projesine itirazları nedeniyle köy halkının sürdürdüğü hukuk mücadelesinde bilirkişi heyeti üçüncü kez karma organize sanayi bölgesi yapılamaz dedi. Kavacık Köyü'ne yapılması planlanan Kavacık organize sanayi bölgesi projesinde köy halkının ve Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Edirne İdare Mahkemesi'ne tarım dışı amaçla arazi kullanım iznine itiraz olarak açılan iptal davasının keşif incelemesi yapıldı. Edirne İdare Mahkemesi bilirkişi raporu doğrultusunda Edirne Tarım ve İl Orman Müdürlüğü'nce arazilerinin çalılık vasıflı taşınmazlar olarak nitelendirilmesinin ve toprak koruma ve arazi kullanım kanunu kapsamının dışında tutulmasının hukuka açıkça aykırı olduğuna karar verdi. Karton bardaklar geri dönüştürülemediği halde pek çok kişinin bu bardakların geri dönüştürebilir olduğunu sandığının altını çizen Selin Mutlucan. Change.org Taksim karton bardak adresinde bir kampanya başlattı. Talebi bu bardaklara geri dönüştürülemez bilgisinin eklenmesi. Senin Mutlu Can kampanyasında şu ifadeleri yer veriyor. Adı karton olsa da bu bardaklar tam anlamıyla karton değil çünkü plastik içeriyor. Hal böyle olunca da geri dönüşmek gidemiyor. Kahvecilerde gördüğünüz sırayı günlük sonradan tüm Türkiye ve hatta tüm dünyaya yaydığınızda Doğaya geri dönüştürülemez bir şekilde bırakılan o karton bardakları bir düşünün. Hepsi daha sonra besinlerinizin içinde size maalesef geri dönüyor. Besinlerimize mikroplastikler girmesin. Sıcak içecekler için kullanılan tüm karton bardaklara geri dönüştürülemez bilgisinin eklenmesi zorunlu olsun. Belki de dünyaya da örnek oluruz diyor taksim karton bardak adresinde. Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Tekelioğlu köyünde bulunan Marmara Gölü'nün kurumasıyla ilgili yetkilileri harekete çağıran bir kampanya başlatıldı. Tekelioğlu köyü sakinleri tarafından başlatılan bu kampanyada taksim Marmara Gölü adresinde sürüyor. Geçtiğimiz hafta bu konu hakkında Doğa Derneği'nin yaptığı açıklamaya göre ortalama 6000 hektar büyüklüğünde bir alüvial set gölü olan Marmara Gölü'nün kurumasının başlıca nedeni Göle akması gereken Gördes çayı suyunun barajda tutulması. Marmara Gölü, nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlar, su kuşları ve endemik balıklara yaşam sağlayan ve uluslararası öneme sahip bir önemli doğa alanı. Gölün tümüyle eski haline dönebilmesi için sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı devlet su işlerinden göle su verilmesini talep ediyor. Gölün kurutulması, tepeli pelikan başta olmak üzere pek çok su kuşunun yaşamını tehdit ediyor. Gölün kurumasıyla birlikte gölde balık nüfusu da tümüyle tehlike altına girdi. Tekeloğlu Köyü sakinlerinin başlattığı kampanyayı Change.org Taksim Marmara Gölü adresinde bulabilirsiniz. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği.